466. konu, Enes'in teyzesi Melhan kızı Ümmü Haram'ın sefere çıkması, Hazreti Peygamber Ümmü Haram'ın evinde yatıyordu, birden kalkarak güldü, Ümmü Haram, ey Allah'ın Rasulü, niçin gülüyorsun, dedi, Hazreti Peygamber, benim ümmetimden bir kavim Akdeniz'e inecek, Allah yolunda cihada gidecektir, onların manzarası taht üzerindeki kral manzarası gibidir, dedi,